Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında. Bugün Murat Yalçın'ı konuşacağız. Ee, Murat Yalçın, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Ee, kendisi 2000'den bu yana Kitaplık Dergisi'nin editörlüğünü yapmakta. Ee, öykülerini topladığı kitaplar... E, Aşkımım ya 1995 yılında yayınlanıyor. İma Kılavuzu 2003. Daha sonra bu ikisi tek hesap olarak yeni, birlikte de yayınlandı. Şen Saat 2007'de. Kesik Hava 2009'da. Karga Zarif 2012'de e, yayınlandı. E, Hafif Metro Günleri 1998'de. ...yazınsal notlardan oluşan kontrol kalemini ise 2011'de kitap biçiminde yayınladı. Fakat e, hafif metro günleri e, 2013'te e, kitap halinde yeniden yayınlandı. E, kontrol kalemi de e, geçtiğimiz günlerde bin küçük not alt başlığıyla e, yeniden yayınlandı. Bunun dışında... E, Murat Yalçın'ın yine 2013 yılında yayınlanan İçimde Oğuz Atay ve Orhan Gencebay ikizi yaşıyor. Alt başta editöre e-postalar isimli bir eseri daha yayınlandı ki bu son bahsettiğim eser oldukça eğlenceli de bir eser. Murat Yalçın'ın editörlük e, kariyerinin e, getirdiği editöre e, atılan e-postalarda editöre tehditler, editöre öneriler... E, ve editörele dertleşmeler, editörden fikir sormalar şeklinde oldukça eğlenceli bir kitap. Ee, yani Murat Yalçın için söylenebilecek ilk şey bence öncelikle çok üretken bir yazar olduğu Murat Yalçın'ın gerçekten e, yani tam olarak saymadım ama kendisinin e, yüz hatta yüzün rahatlıkla üstünde öyküleri e, var ve çok iyi bir öykü yazarı Murat Yalçın Murat Yalçın'ın edebiyatında ilk dikkati çeken unsur aslında anlatıyı tek bir anlatı üzerinden kurmaması. Murat Yalçın bize hiçbir zaman aslında her ne kadar tek bir anlatıya odaklanıyormuş gibi görünse de hiçbir zaman tek bir şey anlatmıyor ve anlatısını daha çok çağrışımlarla ...belirsizliklerle e, ve mümkün olduğu kadar ayrıntılara inerek ya da detaylandırarak anlatmayı tercih ediyor. Bu da onun anlatısını e, parçalı bir yapıya büründürüyor. Ve e, tek tek e, parçanın kendisinin e, bütünlüğe karşı bir tepkisi olarak bunlar ortaya çıkıyor. Yani parçanın kendisinin bir anlamında olması daha önemli Murat Yalçın edebiyatında. Ve e, parçalar şeklinde anlatısını kurduğu için e, ruh halleri ya da buna ruh halsizlikleri de demek belki e, gerekebilir. Önemli bir unsur olarak hatta bir izlek olarak Murat Yalçın anlatısında yer alıyor. E, ve e, bu anlatıyı kurmak için Yine Murat Yalçın Edebiyatı'nın tipik özelliklerinden diyebileceğimiz alıntılara çok yer veriyor Murat Yalçın. Ee, belki bu hani hem editör olmasından hem çok da iyi bir okur bence. Çünkü onun eserlerini okuduğunuzda direkt yani Calvino'dan Borges'e, Halit Ziya'ya... Yerli, yabancı, birçok yazara, şaire göndermeler yaptığını görüyorsunuz. Hatta onların eserlerinin olduğu gibi alıntıladığını ve kendi metnin içinde kullandığını görüyorsunuz. Bu alıntılarla yazmanın e, kendisini e, mesele eden bir yazarın e, yazmayı mesele eden başka yazarlarla da bir diyaloğunu görüyoruz. Böylece Murat Yalçın'ın eserlerinde. Ve e, Murat Yalçın bu diyalogun önemli bir diyalog olduğunu düşünüyor bence. Çünkü eserlerinde e, bu alıntılarla birlikte parçanın içinde sadece onlara bir selam göndermekle kalmıyor. Aslında belirli anlamlarda onlardan yaptığı alıntıların e, başka ne gibi çağrışımlara açılabileceği, başka ne şekilde yorumlanabileceği de onun edebiyatının bir parçası haline geliyor. Yine bu parçalılık ilişkisinden devam edersem sadece alıntılar değil, farklı formlar, işte mektup, şiir, gazete yazıları, gönül postaları gibi farklı anlatı türlerini de metnin içinde kullanmayı seviyor. Ve bu şekilde kurulan anlatı da ister istemez yazarı metaforik bir dil kullanımına, getiriyor ki hani ister istemez demek ki burada negatif anlamda kullanmıyorum. Çünkü e, bu metaforik anlatıyı e, kurmak için sadece parçalı bir anlatı yeterli olmuyor. Bununla birlikte dille de oynaması gerekiyor yazarın. Ve yine bu e, Murat Yalçı'nın parçalılık anlatısı gibi dilinde de örneğin bitmeyen cümleler, yarım bırakılan kelimeler, e, hiç imla Kullanılmadan yazılan metinler, hiç paragrafa yer verilmeden ya da hiç noktalama işareti kullanılmadan yazılan bölümleri e, görüyoruz. E, bu da yine e, anlatısını bütünlüğe bir e, e, protesto şeklinde belki diyebiliriz buna kuran bir yazarın e, dilini de e, dilinde oluşturduğu e, bir üslup. Ve yani bunu yaparken de aslında var olan kalıpları e, ve üslupları bunların işte tam da e, kurallarla e, belirtilen şekillerde kullanılmasına karşı çıkar bir şekilde e, mahvederek yani yapıyor. Bu da tabi beraberinde yine, e, yine Murat Yalçın edebiyatının bence tipik görünen özelliklerinden birisi. E, Bellek, hafıza meselesini de ortaya getiriyor. Çünkü bu parçalılık ve hani bütünlüğe karşı bir bu protest tavır onda hafızanın da bütüncüllüğünü hatırlamayı, hafızanın bütüncüllüğünü ortadan kaldırarak tek bir şeye zaman zaman duyulara, zaman zaman da hatta duygulara yani bu çok önemli olduğunu düşünüyorum onun edebiyatında duyguların bir hafızası var ve e, bu duyuların ve duyguların hafızasını e, bize e, bir okur olarak anlatabilmesi bir yazarın ve bizi oraya odaklayabilmesi yani oldukça güç bir iş fakat e, Murat Yalçın bu konuda gerçekten başarılı ve e, bunu yaparken de çoğu zaman e, ona eşlik eden duygu durumu sıkıntı, böyle can sıkıntısı ve bir kimi zaman da bunaltı şeklinde ortaya çıkıyor. Fakat buradan bir e, karamsar tablo çıkacağı, düşün, çıkacağı düşünürmesin? Çünkü e, bu tablonun içinde oldukça ironik bir durum da söz konusu ve bunları okurken biz aslında can sıkıntısından bahseden bir yazarın bize oldukça eğlenceli bir şey anlattığını da görüyoruz. Bu da onun yani bu kadar parçalı düşünüp duygu ve ruh durumlarına odaklanması dili de bununla birleştirmesinde oldukça yalın ifadelere hatta zaman zaman neredeyse veciz niteliğindeki e, cümlelere yer vermesini sağlıyor. Örneğin benim işte Kargazarif'in, e, Kargazarif'ten aklımda kalan bir şey var. E, ana rahminden çıktım, koştum pazara, bir kefen alıp döndüm mezara. Yani hem bütün bir hayatın, belki de bir Kargazarif'in bütün bir anlatısını tek bir cümleyle özetleyen bir şey bu. Ve bu Murat Yalçın Edebiyatı'nda oldukça çok Görülen bir e, durum. Yine onun özel e, bu biraz önce bahsettiğim ironi meselesinde e, önemli örneklerden yine karga zariften devam edeceğim ama e, birisi olduğunu düşündüğüm ki Merve Öztürk e, buna özellikle dikkat çekiyor. Mia Kulpa öyküsü var. E, bu öyküde karısının e, kafasına tavayla Vuran bir adamın komiser karşısındaki konuşması ve tavırları var. Ve hikayenin sonunda öyle bir şeye geliyoruz ki e, konuşmalardan sonra suçlu olan e, tava ve tava infaz ediliyor. Ama bütün buradaki o dili kuruşu, söylem tamamen şeyle e, bağlantılı. İşte bu duygu ve duyu durumunun hafızasının ironiyle birleşip oradan hani absürte, neredeyse saçmaya doğru giden bir e, e, giden bir yol almasıyla da bağlantılı. E, şimdi e, ben e, kısaca e, Murat Yalçın'ın edebiyatından bahsettikten sonra bildiğiniz gibi onun tek bir eseri üzerine odaklanacağım ve e, odaklanacağım eseri e, ilki 1997'de yayımlanan, sonra 2013'te yeni baskısı yapılan ve e, roman e, türü adı altında yayınlanan Hafif Metro Günleri olacak. Ben bu e, kitapla ilgili olarak kendisine e, acaba Hafif Metro Günleri ile ilgili ne çalabiliriz diye <gülüyor> bir e, mail gönderdiğimde bana Leonard Cohen'in The Future albümünü e, önerdi. Dolayısıyla bugün e, yazarının da e, önerisiyle Hafif Metro Günleri romanına geçmeden önce e, Leonard Cohen'den The Future dinliyoruz. And Feel the devil's riding crop Get ready for the future It is murder Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Murat Yalçın'ı konuşuyoruz. Ee, programın bu ikinci bölümünde Murat Yalçın'ın Hafif Metro Günleri adlı romanından bahsedeceğim. Ee, roman üç bölümden oluşuyor ve her bölüm e, farklı yazarlardan yapılan epigraflarla başlıyor. Aslında romanda... E, ee, yine programın e, ilk bölümünde bahsettiğim gibi e, belirli bir anlatıdan e, tek bir olay örgüsü üzerinden e, ilerleyen yani ilerlemeci bir e, ilerlemeci bir zamanın olduğu bir bir olayın arkasından diğerinin geldiği bir anlatıya rastlamıyoruz. E, zaten adından da anlaşıldığı gibi hafif metro günleri metrodaki e, bir kahramanın e, metroda gördükleri metrodaki izlenimleri, metro istasyonunda yaşadıkları, zaman zaman hatırladıkları ve özellikle romanın sonuna doğru biten bir evliliğe dair düşünceleriyle, çağrışımlarıyla ilerleyen bir roman, bir anlatı aslında daha çok bence hafif metro günleri. Metro'da ki bunlar hem metafor yani hem de gerçek kişilik olarak düşünülebilir romanda, ee, anlatıcının gördüğü e, anı usta Derman Kurtuluş e, ki bu piyango bileti satıyor. E, ördek başı saplı bir şemsiyesi olan bir kadın var. Karakter diyebileceğimiz romanın anlatıcı dışındaki diğer kahramanları. Metroda bunlarla sık sık karşılaşıyor kahramanımız. Diğer taraftan yalnızlığı var. Ve bu yalnızlık onun hayatında... E, aslında bir kahraman hatta belki de kendi varlığından bile daha e, çok yer e, edinmiş bir kahraman yaşamında. Ki romanın sonuna doğru evliliğinin bitmesinin e, temel meselelerinden birisi de bu yalnızlığının e, hayatı üzerindeki e, etkisinden neredeyse kendisinin dışında kendisine rağmen bir karakter gibi e, davranmasından oldukça söz ediyor. Yine Murat Yalçın edebiyatının tipik özelliği olduğu gibi roman e, parçalar halinde ilerliyor ve çoğu zaman bir parça diğeriyle bağlantılı değil. Netekim her parçanın e, başında parantez içinde üç nokta var. Yani bu ne demek? Yani böylece aslında her bir parçanın bir başlangıç değil de yani başlanmış bir şeyin parçası olduğuna gönderme yapılıyor ve e, ...bu şekilde hani bütünsel bir anlam tamamen alaşağı edilmiş oluyor. Aslında bildiğimiz anlamdaki klasik roman hali de tamamen ortadan kaldırılmış oluyor. Zaten yine hem Murat Yalçın edebiyatında hem de e, bu roman bağlamında yazmanın, yazma eyleminin... ...bazen de edim bu Murat Yalçın'da kendisinin önemli bir e, mesele olduğunu... Ee, ve bunun sık sık farklı şekillerde eserlerinde dile getirildiğini biliyoruz. Netekim hafif metro günlerinde de öyle anlatıcı kahramanımız e, çoğu zaman bize e, bir yazar olarak sesleniyor. Çünkü örneğin masasındaki tuzluk onun ironisi ve bu masasındaki tuzluk e, ortaya çıktığında anlatının da ee, ...ironiye doğru yol aldığını görüyoruz. Yine e, romanda e, parantezlerle, büyük harflerle, e, kesme işaretleriyle e, çok sayıda kelime e, oyunlarına yer veriliyor. Örneğin işte bun a, bun e, kesme a ya da ulanması aş kesme avlanması ya da an, parantez içinde anlat lan ünlem... ...yani kelimelerle sürekli oynamayı seven bir yazar. Ee, yine bu parçalılık meselesine e, dönersek... E, ...romandaki anlatı zaman zaman metrodakilerin konuşman, konuşmalarına... ...kahramanlığın e, oradakilerin telefondaki konuşmalarına kulak kabartmasına dönüşüyor. Bazen de e, metro istasyonunda e, gördüğü markaların e, çağrışımlarıyla üretilmiş... Sembollere yer veriyor. Örneğin evrensel tecavüz ilkesi bunlardan biri. İstasyonda gördüğü bir markanın e, tamamen anlamının çarpıtılıp anlatıya e, çok farklı bir şekilde girmesi. Yine e, bu roman boyunca devam eden e, bir metafor nasıl tuzluk işte ironi gibi tuzluk fil e, ve buzdağı. Ki bu buzdağı işte yazarın hem kendi iç sesi hem kendi dünyasının anlatışı yalnızlığıyla birlikte bu kendi içindeki buzdağıyla da bir diyaloğu zaman zaman iletişimsizliği zaman zaman onunla mücadele etme biçimi var. Biz bunları da roman ilerledikçe onun kendi kendine konuşmalarında sık sık görüyoruz. Ayrıca anlatının oradan oraya zıplamasına dair e, sürekli e, roman içinde, anlatı içinde göndermeler yapıyor. E, örneğin kahramanın bizzat kendisi ne çok ayrıntıya kalıyorum diyor. Yine bir başka bir yerde insanlara bir bütün olarak bakamıyorum diyor. Ve böylece bu parçalılık halinin kendisinin e, bizzat anlatının tarafından da farkında olunduğuna... E, göndermeler yapıyor ki bu aslında bizzat anlatının kendisini de e, bir karakter haline getiriyor Netekim e, hafif metro günlerindeki anlatıcı kahraman yazdığı şeye afitap adını veriyor yani böylece yazılmakta olan şey de bir karakter olarak bizim karşımıza hatta adıyla sanıyla afitap ki burada da bir yine kelime oyunu var kitap afitap çağrışımlarıyla bir oyun yapıyor ve bunu yaparken de e, hani bütünlük ve anlatı meselesiyle birlikte romanda yaşam kahramanımız e, sık sık e, yaşam üzerine düşünen bir e, karakter ve bu yaşam meselesiyle birlikte anlatının içindeki biçim meselesi de e, önemli bir hale geliyor ki bu özellikle hani bu modernist anlatının ee, biçime sağladığı olanakları çok iyi kullanabilen e, bir yazar Murat Yaltın. Hafif metro günlerinde de bu e, gerçekten e, bence çok başarılı. Biçimin bütün imkanlarını gösterebilir hale geliyor e, romanın bizzat kendisi. E, ama bu parçalılıklar içinde bazen örneğin işte Hıçkırık adlı bir öyküye başlıyordum diye başlayan kısımda hani doğrudan bir ee, ...anlatıyla da karşılaşabiliyoruz. Ee, ya da işte... E, ...Vartan Paşa'nın... ...Akabi hikayesindeki... ...bir alıntıya... ...bizzat romanın kahramanının sızması... ...ve oradaki e, berber koltuğuna... E, ...konuk olması da... ...bu biçimin olanaklarını... E, ...kullanıyor. Ve e, son olarak... E, ...bugün e, programı... ...Murat Yalçın'ın... E, ...Hafif Metro günlerinden bize okuduğu bir sayfayla bitirip onunla veda ediyoruz. Görüşmek üzere hoşçakalın. İki pazardır bir koltuktayım. Gazete ikindeki kişilik testini yanıtlıyorum. Pazar sabahları metro boş. Öğlene dek gidip geliyorum. Kimi zaman istasyonlarda oturuyorum. Otomatik çöreğe büfelerinden atıştırıyorum. Geçen haftaki testte beyaz şövalye çıktım. Şöyle diyor. İyilik, cesaret, vericilik. Gerçek bir kahramansınız ama çok şeffafsınız. Zırhınız yok, derinizin varlığı bile kuşkulu. Önünüzde ötekiler, arkanızda sevdikleriniz. Hayatta bütün kötülüklerin boy hedefi gibi duruyorsunuz. Sevilmek umurunuzda değil denemez belki ama sizi asıl ilgilendiren sevmek. Siz seviyorsanız sorun yok. Bu da size en keskin kılıcı veriyor. Dövüşmek mi? Yalnız sevdikleriniz için, evet. Mizahla ilişkiniz sessiz. Başkalarına gülmektense kendinize gülüyorsunuz. Biraz oyun oynamayı öğrenmeniz gerekiyor. Kahraman yüreğiniz açık bir sığınak. Kitabınızda hesap yok. Tek yorgunluğunuz bu hayatın sizi arada bir hesap yapmaya zorlaması. Neredeyse hastalandırıyor sizi bu zorunluluk. Yaralarınızı anlatır gibi yapıp herkesten gizlemenin anlamı ne? Şu sicilya atasözüne kulak verin. Kovalamayan savaşçı nişan almasını bilmeli.